Evet tekrar beraberiz. Tekrar, merhabalar. <gülüyor> tekrardan merhabalar Gezi Parkı. Destekçimiz Buket Özbağırada çok teşekkür ederiz ve hemen haberlere geçelim. Evet hemen haberlere geçelim gündem devam ediyor aynı şekilde Gezi Parkı ile ol ol alakalı olayların içerisinde bulunduğu ee, etem sarı sülyuğu vuran polisle alakalı ee, öldürmekle suçlanan polis memuru Ahmet Şahbazla alakalı bir haber var. Öncelikle belki bunu aktarmamız gerekiyor ilk olarak. etem Sarıslı'yı öldürmekle suçlanan polis memuru Ahmet Şahbaz'ın Eylül ayında yapılan ilk duruşma öncesinde Şanlıurfa'ya Koruma Şube Müdürlüğüne atandığı ortaya çıkmış. Sarıslı ailesinin sanıkları, ailesinin avukatları sanık polisin Koruma Şube Müdürlüğünde görevlendirilmesine kimi kimden koruyacak diyerek tepki göstermiş durumdalar. Mesut Hasan Bendin'in Radikal gazetesindeki bir haberi bu. Gezi Park eylemlerinde destek amacıyla Ankara'da yapılan gösteride Ethem sarıçülük kafasına isabet eden polis kurşunu hayatını kaybetmişti. Bunu hatırlatalım. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ethem'i vuran polis memuru Ahmet Şapbas hakkında meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle öldürme suçundan dava açmıştı. Davaya bakan mahkeme olan Ankara 6. Ceza, Ceza Mahkemesi ise ilk duruşma tarihi olarak 23 Eylül 2013 gününü belirlemişti. Mahkeme daha sonra sanık polis Ahmet Şahpaz'ın duruşmada hazır edilmesi için ilçe emniyet müdürlüğüne 5 Eylül 2013'te talimat yazısı yazmıştı. Gelmesi tutuklanacağına dair çeşitli haberler var ve Urfa'ya atanması haberin detayında e, mevcut. E, 10 Eylül 2013 e, günü yanıt gelmiş mahkemenin yazısına. E, mahkemeye gönderilen yanıtta şahısla ilgili yapılan araştırmada şahsın geçici görev ile koruma şube müdürlüğü Şanlıurfa ilinde çalıştığı tespit edilmiştir. Deniliyormuş. Böylece sanık Ahmet Şahpaz'ın bildiğinin aksine ilk duruşma öncesinde geçici görevli Şanlıurfa'ya atandığı anlaşılmış ol, olmuş. Evet burada da çok ciddi bir hukuksuzluk şüphesi en azından bunu söyleyebiliriz sanırım var. Evet. Çünkü bilgisi dahilinde aslında adaletten kaçırma durumu var. Bir gün gazetesi bugün peru, peruk takıp Urfa'ya koruma yaptılar manşetiyle vermiş zaten. Urfa'ya koruma şube müdürlüğüne atandı. Ortaya çıkmış Urfa'da. Etam Sarı Sülü'yü öldürdü. Bir öldür öldürmekle suçlanan polisin Avukat Kazım Bayraktar da bir gün yaptığı açıklamada atama zaman kazanmak içindir demiş normal bir tayin mi yoksa değil mi bilemiyorum ama bu tür yar polis yargılamalarında tayinler yapılır. Genellikle bu tür atamalar polisi aileden uzak tutmak mahkemeye talimat yazdırarak uzak tutmaya ve zamana yaymak için yapılan bir amaç böyle bir amaç taşıyabilir demiş Ulaş Gürşat'ın haberinde Evet bir başka detay daha var ee, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilk duruşmada çıkan albede nedeniyle daha doğrusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak davaya bakan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Ekim'de yapılacak ikinci duruşmanın güvenliğinin jandarma tarafından sağlanmasını istemiş. CHT'de Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat da e, jandarma tarafından sağlanması konusunda geçen celsede polisin provokasyonu vardı duruşma salonunda sivil polislerce dolduruldu, doldurmuştu diyor sivil giyimli polislerce bu anlamda 28 Ekim'de yapılan duruşmada jandarmanın güvenlik önlemi almasını esasen olumlu buluyoruz de, demişlerdi e, demişler CHD tarafından yapılan açıklamada da evet radikalin e, Mesut Hasan benliği imzalar haberinde de e, bir detay da şu sarı sürük ailesinin avukatlarından eylem hak verdi işlediği cinayetten sonra şüpheli polisin koruma şube müdürlüğünde görevlendirilmesi bizce çok anlamlıdır işlediği cinayetten sonra koruma altına alındığı hepimizin malumuydu ama emniyet teşkilatının şüpheli polis memuruna bu derece güvenip ...itimat ettiğini birçoğumuz... ...tahmin bile edemezdik demiş. Öylesine güvenmişler ki... ...birilerinin korumalığını... ...yapabileceğini dahi göstermek istemişler. Şanlıurfa'da yaşayan bir vatandaş... ...eğer bir koruma talep ederse... ...şansına bu katil polis... ...denk gelebilir. Kimi kime, kime emanet edecekler... ...diye konuşmuş. Önemli. Evet... E Taksim dayanışması Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde BDP'li milletvekili e, Ertuğrul Kükçü ile, ilgi, ile birlikte bir basın toplantısı düzenlemişti geçtiğimiz günlerde. Eskişehir'de polis tarafından öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile Ankara'da yine polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülüğün, öldürdüğü söylenen e, Ethem Sarısülyün davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunacağı açıklanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine de Gezi Parkı olayları geliyormuş. Doçevel'den de bunu görebilmek mümkün. Evet, yaşama hakkıyla ikinci maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, toplantı ve gösteri düzenleme hakkıyla ilgili 11. maddesi, ve işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3. maddelerini Gezi eylemleri sırasında ihlal edildiği temelinde yapılacakmış başvuru fakat e, iç hukuk yollarının tüketilmesi şartı var. Evet. Malum. Bir tartışma konusu, tartışma konusu. Yani başvuruyu mevcut hukuk yollarını tüketme yükümlülüğünden muaf tutmayı gerektiren özel şartlar da vardır diyorlar. Henüz belli değil ama parlamentosunda temaslar olacak işte. geçen hafta da siyasi gruplar ve insan hakları komiseri Nils Muźni Muźnieks ile görüşmüştür Tabipler Birliği, Taksim Dayanışması ve İnsan Hakları Derneği temsilcileri. Bu hafta da Parlamentosu'nda temaslarda bulunacak. eş başkanı Türk Amerika Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı Eren Floch ve ee, Parlamentos Sosyist ve Demokratlar Grubu Başkanı Hannes Bobo da görüşecekleri arasında yer alıyor. Evet. evet şimdi bir de şeyden bahsediyorum. Dün sözünü etmiştik. Ee, şeyin e, fikret ilkiz'in hukukçu avukat fikret ilkiz'in İsmail Saymaz'ı tehdit edemezsiniz başlıklı bir yazısı yayınlandı Biyanet'te onu dün fırsat bulabilirsek bugün biraz aktaralım demiştik şöyle yani devletin e-posta adresi kullanılarak gönderilen basında haber olan ve içeriğine itiraz edilmeyen Hatta kişiye özel denilen e-posta içeriğine göre gazeteci İsmail Saymaz haberlerinde her fırsatta alçaklıkla valinin söylediği bir sözü tekrarlamaktadır diyor. Yine devletin valisi gazeteciye bir daha aynı şekilde yorum yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin demektedir. E-postanın bütünü haber yaptığı için gazeteci Saymaz'a hakaret edildiğini ve açıkça tehdit edildiğini göstermektedir diyor. Bu birinci hukuki açıdan. İkincisi, bu tehdit ve hakaretler aynı zamanda Radikal Gazetesi'ne de yapılmıştır. Durum çok ciddidir diyor. Bunu ama siyasal iktidar ciddiye almayacaktır. Lakin medya bu tehdidi unutmamalı ...ve geçiştirmemelidir... ...diye yazmış Fikret İpkiz. İtalyan felsefecisi... ...Bobbio... ...iktidarı... ...üç ana başlıkta sınıflandırır... ...diyor, ekonomik, ideolojik... ...ve siyasal iktidar. Siyasal iktidar, fiziksel... ...şiddet uygulama aracı olarak... ...kullanılabileceği olanaklara sahip olmayı... ...temel alır. En katı tanımıyla... ...buna zor kullanıcı... ...iktidar denir. Devlette de siyasal iktidarın kurumsallaşmış halidir. Çok daha kapsamlı bir olgunun sadece bir yönüdür. O yüzden ki, o yüzdendir ki devletin demokratik meşruiyeti sürekli sorgulanmalıdır. İfade özgürlüğü varsa eğer devlet vardır. Eğer yoksa devlet yoktur diyebilir miyiz? Bu sorunun nedeni şu demiş ilk kez. Devletin varlığından çok ifade özgürlüğünün korunmasında devletin pozitif yükümlülüğünü sormak, e, sorgulamak. Bu çok önemli çünkü devlet sadece korumakla değil, korumakla yükümlü, pozitif bir rol oynamakla yükümlü. Bu konuda iki, e, devletin pozitif yükümlülüğü konusunda iki tane karara işaret ediyor Fikret İlkes, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına. Birisi gazeteci Hrant Dink, diğeri de gazete Özgür Gündem hakkındaki kararlar. Şimdi Dink kararında ifade özgürlüğünün gerçek ve etkili kullanımının sağlanmasının sadece devletin bu alana müdahaleden kaçınma yükümlülüğüyle sınırlı olmadığı, yani sadece karışma yetmez diyor. Özellikle bireyler arasındaki ilişkilere varıncaya kadar ifade özgürlüğü için ...devletin pozitif koruma önlemlerini... ...alması gerekir. Devlet bu ilişkilerden sorumludur evet. yani... ...diye vermiş bu karar. din kararında... ...çok önemli bu. O halde... ...diyor Fikret Bey... ...kişiye özel denilen... ...e-postayla... ...gazeteci Saymaz'ın... ...devletin valisi tarafından tehdit edilmesini... ...devletin bizzat... ...kendisi önlemelidir. Çünkü... Devletin özel kişilerden gelen saldırılara karşı herkesin ifade özgürlüğünü koruması da ödevidir ve bu koruma gereklidir. Hele hele zor kullanıcı siyasal iktidarın ve devletin valisinden gelen bir tehdit varsa eğer herkes gazeteciler ve gazeteler tehdit altında demektir. Evet Başbakan Erdoğan ne diyordu? Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında e, gazeteci İsmail Salmaz'a gönderilen maille ilgili Eskişehir valisi için... İyi bir arkadaşımız diyordu. Televizyon ekranında. Hoş bir arkadaşımız ama hata yapmış. Yapmışsa hata. diyor. Nasıl Boşluğuna gelmiş. Davranışını yani. tasvip etmiyorum ama iyi bir arkadaşımız diyor. Evet o boşluğuna gelmiş. İyiliği yani. neresine geliyor peki? Efendim? İyiliği neresine geliyor? İyi bir arkadaş diyor ya. Evet yani bürokratik i̇şte işlerdir bu, muhtemelen. Aslında Türkçe evet, dilini kullanma açısından da bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz Başbakanın. O ...boşluğuna gelmiş diye bir tabir yok aslında. Boş bulunmuş demeye getiriyor sanıyorum. Evet. Bir yorum yapıyoruz. Ne demekse yani boş bulunmuş. Yani boksör bulun olsa boşluğuna gelir. hani Karının evet. boşluğuna gelir falan ama boksör değil vali. Vali evet. Yani zaman zaman şey olsa da yakınlaşsalar da. Ee, şimdi devam edersek ifade özgürlüğü mutlaka korunmalıdır diyor Fikret İlgiz ve devlet bu görevi nasıl yapar veya yapmalıdır İşte bu devletin demokratik meşruiyetinin sorgulamasıdır çünkü bu anlamda devletin pozitif yükümlülüğü vardır diyor ve bir başka kararında Fuentes, Bobo İspanya kararında 98 tarihli ifade özgürlüğünün korunmasında devletin yükümlülüğüne değinmiş ahim ve özgür gündem kararında bir gazetenin yanı sıra bu gazeteye mensup personelin mağduru oldukları şiddet ve korkutma kampanyasına karşı soruşturma ve koruma önlemlerini almak zorundadır demiş. Yani gazete mensuplarının korunması için devletin pozitif hükümlülüğü vardır demiş. Yani bu karara göre özgür gündem versus Türkiye kararına göre basın özgürlüğü işleyen bir demokrasinin ön koşullarından biri olarak anahtar öneme sahiptir diyor. Çok tayin edici bir karar vermiş. Bu da 2000, 2000 tarihli. 16 Mart 2000. Ve mahkemeye göre bu özgürlüğün gerçek ve etkin bir şekilde kullanılması sadece devletin müdahalede bulunmaması ödevine bağlı değil koruyucu ...pozitif önlemlerin alınmasını da gerektirir. Din kararının bir bölümünde de Ahim... ...gazetecinin mahkumiyete hükmedilmesi nedeniyle... ...gazetecinin kamuoyu önünde... ...özellikle de aşırı milliyetçi gruplara karşı... ...ırkçı, aşırı e, milliyetçi gruplara karşı... ...tüm Türk kökenlileri aşağılayan bir birey olarak gösterildiğini tespit etmiştir. Ahim'e göre... Dink'in mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onanması tek başına ya da ilgili aşırı milliyetçi militanlara karşı koruma önlemlerinin yokluğu olgusuyla birlikte dikkate alındığında sözleşmenin 10. maddesinde korunan ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşımaktadır diyor. Siyasal iktidar gazetecileri hedef almamalıdır korumalıdır kimseye hiç kimseyi hedef göstermemelidir diye bitiyor yazısı. Devlet gazeteleri ve gazetecileri tehdit etmez. Kim ne odur ama İsmail Saymaz ve Radikal Gazetesi alçak, şerefsiz ve adi değildir. Gazeteci İsmail Saymaz'ı tehdit edemezsiniz. Gazeteci devletin valisinden ve devletten mutlaka korunmalıdır ama e, yani gazetecileri sadece devletin şerrinden korumak değil kamu yöneticilerinin her türlü ve biçimde baskısından özellikle korumak devletin başta gelen görevidir. Ama ben devletim, tehdit ederim, hakaret ederim diyorsanız eğer açıkça deyin de bilelim. Yoksa devlet olarak size göre gereği neyse, gereğini ise gereğini yapında görelim diye bitiriyor ilk İlkez yazısını bir çıktı. Şimdi burada çok ilginç şeyler var. Yani Rusya ve Türkiye arasında ilginç paralellikler var. Birincisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edilen davalar açısından Türkiye ile Rusya arasında bir çeşit taht var. Kimi zaman Türkiye, kimi zaman Rusya öne geçiyor. Avrupa'daki en çok dava kaybeden ve tazminat davasına hükmedilen iki ülke bunlar. İkinci bir paralellik var. Bunu da hemen söyleyelim. Daha yeni ortaya çıkan bir şey vardı. Belki yarın açık gazetede daha çok tartışma imkanı bulabiliriz. Geçtiğimiz Şubat ayında Rusya'ya kaptırmışız birinciliği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davalardan evet. ama atbaşı farklı. Evet evet yazıyor. yani öyle çok büyük ikisi ikisi büyük ara açık ara öndeler. Evet 2012 yılında verdiği ihlal kararlarında istatistikler geçtiğimiz Şubat ayı civarında açıklanmıştı. 2011'de biz birinciyken bu yıl ikinciliğe düşmüştür. Ee, polis eylem yapma ve olay çıkarma olasılığı olan şüphelileri izleyip gerektiğinde e, direkt gözaltına alabileceği e, tasarısı vardı ya. Evet azınlık raporu filmini aktaran bir şekilde evet. yani, yani suç işlenmeden önce gözaltına alınıyor insanlar. Hürriyette çıkan göre. Nuray Babacan'ın haberi. Şimdi e, orada da başka bir yarışma e, var bu iki devlet arasında. ...dünyada en çok... ...kişi başına polis düşen... ...ülke... ...hangisi? Rusya. Rusya. Peki... ...aynı hesapla ikinci sırada gelen ülke hangisi? sebe Türkiye diyecektim ben zaten. Evet, Rusya ve Türkiye. Maalesef böyle de bir paralellik var. Bunu yeni keşfettim. Gerçi Rusya... ...burada açık ara... ...önde... Ama Türkiye'de ikinci sırayı koruyor. Bu büyük bir zafer. De, detaylarına daha sonra bakarız açık kastetti de. Evet, 2012 yılında Türkiye 123 davada mahkumiyet kararı verilmiş. Rusya ise e, biraz bunu farkıyla Türkiye'nin öndeymiş. Onu bulduğum zaman da yarın aynı şekilde söylerim size. Evet, ve böylece o zaman bugün. İtibarıyla Açık Radyo'da yaptığımız programlar açısından da üçüncü bir paralellikle bitirelim bu işi. E, gazetecilere saldırı ve tehdit konusunda da Rusya ile Türkiye ciddi bir yarış halindeler. Bugün daha Anna Politkovskaya'nın e, sayısız tehdide uğradıktan sonra da öldürülmesinin ve hatta suikast teşebbüsünden geçtikten sonra öldürülmesinin hikayesini yaptık, anlattık. Yıl dönümüde anıt dikilmiş. Şimdi de İsmail Saymaz'a karşı devletin en Yetkililerin isimlerinden bir bir vali tarafından da Yöneltilen açık tehdidin hem gazeteye hem de kendisine. Bu da üçüncü parayılık oluyor. E, yalnız, Hikaye e, birbirine oldukça fazla benziyor. Evet, yalnız işin kötüsü şey, Rusya hiç demokratik bir ülke değil. Bunda herkes hemfikir. Oysa evet, Türkiye'nin demokrat bir ülke olduğunu savunuyoruz. Evet, öz, özellikle son yıllarda Rusya'da sivil toplum kuruluşlarına ve eşcinsel hareketine doğrudan saldırı var. Bir kurumsal saldırı, bir yere doğrudan fizikli saldırılar varan saldırılar oluyor. Yani o da Türkiye nazarında daha yoğun bir şekilde görünür hale geldi galiba. O zaman bir vaatte daha bulunalım. Hem açık gazete programlarında hem de belki spor programlarında Rusya'nın Soçi bir dördüncü paralellik daha mı çıkıyor artık ortaya? Soçi'de kış olimpiyatları düzenlemek üzere Putin'in şahsi itibar meselesi haline getirdi. Fakat çok sayıda yüksek sayıda yolsuzluk göçmen işçilere yapılan korkunç muameleler ile ilgili birçok haber çıktı. Eski KGB yeni FSB'nin Putin'in eskiden bulunduğu ne kadar büyük güçlere sahip olduğu bir polis devletine doğru gittiğini gösteren birçok yazı çıktı. Independent Guardian'da ve başka yerde BBC'de Onları da belki yarın ele alma fırsatı bulabiliriz. Evet. Bugün bitirdik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gezi Parkı Haberler ve Yorumlar